Kâle Allahü Teâlâti Kitâbil Azîz Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Yünebbeül insan yevme izin bima kaddeme ve ahhar Nuru tevhid ile gönülleri münevver Hakka secde etmekle arınlarında eseri secde bulunan Kalpleri aşk-ı Muhammed ile çarpan Kıyamet gününe inanan Hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cebaline aşık olanlar Okumuş olduğum ayet-i kerime sure-i kıyamededir. Sure-i kıyame ise Kur'an-ı Kerim'in surelerinden bir mühim suredir. <Gülüyor> Biliyorsunuz ki bizim hilkatımızın iktizası Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, hakka ibadet etmek için halkolunduk. Allah-u Zücelal Hazretleri gizli bir hazineydi. Kendi zatına kendini bildirilmek sevdirildi. Ve halk etti ki kendini bileler ve ki Rabbine, Rabbül Alemine yani Zat-ı ibadet kılalar. Onun için hiçbir kimse ibadetsiz kulluk meratibine eremez. O şerefe nail olamaz. Mutlaka ibadet lazımdır. Bütün mahlukat-ı ilahiye, cemaat yani cansızlar, canlılar, ağaçlar her şey her şey Rabbül Alemine zikretmektedir. Fakat bütün bu halk olunan mahlukat-ı ilahiye insan için halk olmuştur. İnsanın da bir cüptesi vardır, hüvüet insaniye Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bir hadisi kusur ile Cenab-ı Rabbül Alem'in, ey Adem oğlu, bütün mevcudatı senin için halk ettim, seni kendim için halk ettim diyor. Şerefini düşün, insanlık şerefini. Sen ve ben hak için halk olunduk. Bu şerefe nail olmak isteyenler Allah'ın emirlerini seve de yerine getirir. Allah'ın menettiklerinden ettiklerinden, yasaklarından haktan korkarak kaçınırlar. Ve Allah'ın sevdiklerini severler. Allah'ın sevdiklerini sevenler de sevdikleriyle beraber haç doldurlar. Onun için Cenab-ı Allah bunlar hakkında ama ı kerimde, aleyhim. İşte bunlara biz inam edeceğiz. Minen nebiyy ile nebiyy ile gibi ve sıddık ile sıddıklara ve şüheda şehitlerle ve Hasuna ülayike refika bunlarla beraber bunlar olacaklardır. Kişi sevdiği ile beraber kaş olacaktır. Anışın bu alemden cennetin miftahını, ridvanın miftahını bu alemden alabilirsin. Zira bu alem ahiretin tarlasıdır. Burada ömür sermayesini yiyenler, yiyenler orada bir şey biçemeyeceklerdir çok nadim olacaklar ve onlara yaptığımız her harekatı bile bildirilecektir ki okulum ait buna işaret etmektedir. Yine böyle insanı yevme izin bir makaddeme ve ahar evvel ahar ne varsa insan ona bildirilecek. Ne yaptıysak biz unuttuk ama Allah unutmadı. İster şer ister hayır. Hatta diller söylemeyecek. Ağz ayı cevarihimiz bizim aleyhimize şahit edecektir. Yani ellerimiz, kollarımız, gözlerimiz, kulaklarımız bizim alevimiz. Biz kimiz acaba? Kol sen misin, senin mi? Baş sen misin, senin mi? Göz sen misin, senin mi? Ayak sen misin, senin mi? Ben değilim, benim. Ek sen nesin öyleyse. Ha, bütün bunların cemine ben derler. Diyecek olursam eğer ruhun çıktığı vakitte herkes senden korkuyor. Hatta sevgililerin dahi senin ruhunu Allah'a teslim olaya giremiyorlar. Öyleyse bir denlik var benden içeriye. Yani bizim benliğimizi şeye bindirmişler. Vücudumuz ki bunlar turabidir. Vücut topraktan hak olmuştur Ve oraya rücu edecek. Ruhumuz da arşidir. Ruhumuz da arşidir. Ruhu toprak üzerine bindirmişlerdir. Yakın zamanda her şey yerli yerine gider. Toprak, toprağa. Ruh da eğer niçin yaratıldı diye yaradıldığının sebebi illetini düşünüp, yaradıldığının vazifeleri yerine getirdiyse, alay illi yine, bazı Resul-i Ekrem'in sofrasına, Resul-i Ekrem'in sohbetine, bazı diğer velilerin sohbetinde bulunacaktır. Eğer hilkatını aramadı, bilmedi, bulmadı ise, o kimse felikamarda hapsolunur, âle alemi berzahta, toprakta hani hapsolunur, sonra kıyamet gününde de, badıl kıyame, İmanı kurtardıya belki şefaatı Rasulullah ile yakayı kurtarır ve illa cezasını görecektir. Hatta gene biz kitabı Kirim yola söyleyelim. Femen yaamel miskale zerretin hayr en yara başımda akım var diyen bir kimse için bu ayet kâtiidir. Femen yaamel miskale zerretin hayr en yara ve men yaamel miskale zerretin şer en yara. Zerre kadar yaptığın hayrin mükafatını göreceksin. Zerre kadar şeride yaptığın şer Allah sana gösterecektir ve haber verecek. Gene iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bir ayak, bir ayak yerinden kımıldayamaz ya mükıyamette Allah'ın dört sorusuna cevap vermeyince. Bir zümre vardır, onlara hesap yoktur müminlerden. Onlar beş vakit namazdan gayri kılmış olduğu natili ibadetleri gizli kılarlar. Allah ile gizli sevişirler yani. Beş vakit namaz aşkardır ibadet gizli, kabaat gizli kelimesi nafile ibadetleri şundur. Farais aşikardır. Çünkü ezan aşikara okunuyor dışarıda. Bazı aşkan var ki bunlar hak ile hak ile sohbet ederler bu alemde de. Allahü Teala onlara hesap sormayacak. Mesela bir misalini bundan verirseniz ve yine söyleyiverelim de Rabbi-i Hazretleri kabre girdiğinde herkesin başına gelecek gibi iki melek gelir. Sual melekleri Münker ve nekir dedikleri. Ondan evvel iki melaike gelir. Ona da bahsedildim biraz. Onu bilmeyiz pek bazıca. Mevta'ya derler ki hayri yeni yazlarlar. O iki melek. Sual mekterine evvel gelirler onlar. Dağ halk kabirden dağılmadan. Meyyit der ki meyyit değil. Meyyit sensin. Sen uyuyorsun. Ben uyuyorum. Bütün naas uykudadır. Kafası temeccüre vurdu mu uyanır sonra uykudan. işten geçer. Çünkü rütbeler mülka benim var dediğim, benim olan şey dediğin şeyler senin olmaz, başkalarının verir hemen bir anda. Yok dedim meydana çıkar var olur, var dediğin yok oluyor. <gülüyor> o iki melek yaz der Meyyit'e. Meyyit'e der ki ne yazayım der. Yaptığın hayır hasenatı yaz der. Nereye yazayım der. Kefenme yaz der. Onun için biraz kefen sararlar. Sevgi odur. Neyle yazayım der. Parmağımla yazlarlar. Görekebim yok der. Tükürüğümle yazlarlar. Kabirden bir delik açıp baksak içeriye görebilir miyiz dersen göremezsin. Görenler kabirden delik açmadan evvel de görürler. Bir veliullah geçiyordu ile beraber. İmam da telkin veriyor cenazeye. Üstünün rahdellici haraçlamiyet dünya. Şahadet la ilahe illallah gülmüş Hazret Veli. Demişler ki efendi bu gülecek bir şey değildir. Niye güldünüz? Meğerse meyit diriymiş yani Allah'ın verilerindenmiş. Ölü demiş, ölü diriye telkin veriyor demiş. Ölü diriye telkin veriyor demiş. İmam için ölü diyor yani ona güldüm demiş buyurmuşlar. Anlayamışsın. Yaz der hayırını yazırlar. Sonra o biter. Bu Allah zaman içinde zaman mekan içinde mekan hak eder. Bu dünya hatiri yazarsa uzun sürer o iş. Mahşer günü de öyledir. Müminler için... ...mahşer hesabı iyi dinle... ...kulağını benden yana ver... ...mahşer hesabı yine Resul-i Ekrem'in ağzıyla... ...bir hayvan sağacak kadardır mümin için... Kafir için... ...kıyametin bir günü... ...dünyanın elli bin senesine muadildir... ...Kur'an-ı Kerim'in ayeti ile... ...baksan göremezsin... ...görsen burada nereye göreceksin... ...bu alemde görecek? ...neler var... ...neler işiteceksin... ...oturduğun yer sana sesleniyor... ...duvarlar sesleniyor... Oturduğun ev sesleniyor, oturduğun yer sesleniyor, dükkanın sesleniyor, masan, kasan sana sesleniyor ama duymuyorsun, sağırsın. Duyuyorum, hayır, kalp kulağın duyuyor, baş kulağın duyuyor. Allah kalp kulaklarımızı açtırmak, <gülüyor> nereden duyacağız? Allah kalp gözümlülersin, neler göreceğiz? Hayır, yeter. Şerini yazarlar, utanır yazmaya. Nasıl yazsın? Hırsızlık yapmış, devletin kasasında. Rüşvet almış pek Komşusu, sevgili komşusunun kızına yan gözünü, ailesi yan gözle bakmış. Hepsi kayıtlı. Hiç eksik bir şey yok. Yaz. utanırım diyecek. Utanacağım yer. Ya, utanıyorum yazmıyor Diyince <Gülüyor> bunu yaptığın vakitte Allah görüyordu. Onların utanmadığı da şimdi bizden mi utanıyorsun? Yaz. Hay <Gülüyor> Allah! Yazdırırlarsa onlar gider hemen sual mülekkele gelir. Soruyu sorarlar. Sana bana Allah senin benim kalbimi küşad etsin nur tevhid ile... Ve kalplerimizi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın aşkıyla tezyin eylesin, ciynetlendirsin. Rabbin kimdir? Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Kıblen nedir? Bir kimin oluyor sorarlar. Efendim bu dünyada insan bilse dahi eğer hakka hakkıyla kurbiyet etmediyse çenesi kitlenir, ili tutulur, söyleyemez. İlle bu alemde olacak o iş. Burada bakiyi görmeyen, orada bakiyi göremez. Allah. Cevabı verenlere rahatlık vardır, istirahat vardır. Mücü cümlekler gelirler, korkma, mahzun olma. Rahat et buradan işte, işte makamın var asıl Yakın zamanda oraya gideceksin. Falan kendime makamını gösterirler. Hatta Allah'a kastetme ederim ki resul Ekrem böyle buyurmuştur. Bir adam müminse eğer, müminse eğer bak şart koşuyorum. Yani bundan maksadım... İmanı kemale irdiyse ölmeden daha evvel ahiretteki makamını görür. Allah gösterir makamını. Allah Allah. Efendiler, ömür gelip geçicidir. Fanidir yani. Hep faniyiz. Bakiye ihtiyacımız var. Bakiye Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Onu zikredelim ki o bizlik zikreyvesin. Onu unutmayalım ki o bizi unutmasın. Allah unutmazsa mürzehtir. Yani kulum desin demek istiyorum. İşte Rabi'yi götürmüşler, kabre koymuşlar da böylesi de var Evliya Allah'tan. Sorusu, sualsi ona atacaktım zaten. Melek gelmiş, sormuş Rabbin kim, dinin nedir, peygamberin kim, kitabın nedir, kıblen nedir? Rabi'ye adı cevap vermiş. Rabbim Allah demiş. Dinim de dini İslam elhamdülillah. Her gün Allah'a İslam dininden halk olduğumuz için bir İslam babanın sulbünden bir İslam ananın rahmine düştük besmeleyle. ile. Annemizin karnındayken ezan dinledik biz. Babamızın belindeyken ezan dinledik. Kur'an dinledik. Elhamdülillah. Bu bir iltimastır. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfü kerevidir bize Rüşün. Ya olsaydık Avustralya'nın bilmem ne kabilesinde. Resul-i Ekrem'e Allah bizi layık gördü. Onun için haline şükür et. İslam olduğuna da dua eyle. Aman elinden İslam kaçmasın İslam nimeti. O bir taştır. Allah layık olduğu kişinin başına koyar. Rabbim, Rabbim Allah, dinim, din İslam diyor cevap veriyor. Peygamberim de cemi peygamberlerin seyyidi Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblem Kabe. Kitabım Kur'an-ı Mübin. Mümin de kardeşlerim diyor müminler diyor. Öyleyse bütün müminler kardeşlerimiz unutma sakın ha. Yani tembel Müslüman dönme benzeme. Levha yazmış. En nezafeti iman kendi pislik içinde oturuyor öyle olma sakın ha mümin kardeşleri de müminler bütün müminler kardeşidir renk ırk lisan mevzu değildir. din kardeşidir fiin kardeşidir vatan kardeşidir dedikten sonra melekler demişler ki istirahat demişler istirahat bak cennatü aliyat cennet için ibadet yapmadık demiş beni bırakmayın şimdi ben size bırakmayacağım size benim sorum var demiş siz bana sordunuz ben size cevap verdim ben de soru işte soru soracağım. Melekler şaşırdılar. Ne soracaksın? Rabbim Allah dedim. Acaba Allah beni kulluğuna kabul etti mi? Allah'a sorun bakalım şimdilik. Nebim Muhammed Mustafa dedim. Beni ümmetliğe kabul etti mi? Onu soruyorum sen dedi. Melekler şaşırdılar. Ya Rabbi böyle bir kul zuhur etti. O benim Rabbimdir, benim sevgilimdir. Aramızdan çekildi dedi meleklere. Bazı kimselere hesap ve sual yoktur kıyamet gününde. Kafirler de böyledir. Bazı azgın kafirlerde soru-sual olmaz. Neden bak Suriye-i Rahman'da büyükler <gülüyor> mücimlere destim au, feyuh fe cehennem yüzlerinden bellidir. Onlara soru-sual yok. Onların tepe saçından yakılır ve nara atılır. <gülüyor> i̇şte tekiyip ettiğiniz yalanınız cehennem görün bakalım tat. Büyük adamdır sen tat bakalım zuk inneki entelkiriim. Sen kerim adandın, büyük adandın, tat bakalım her azabını. İnkar ediyordun. Yok böyle şey değil. Müminlerden de bazı zebatı Hak'ta alaya gizli ibad eder. vakit namazdan gayri. Tekrar ediyorum. Sadakat da böyledir. Bir önder olmak için vermek vardır, bir gösteriş için vermek vardır. Yani halka cömert olduğunu göstermek için veriyor. Bu mürahiye'dir. Halka önder olmak için veriyor. Halkı teşhir yetergi için. Allah da için veriyor ama halkı da teşhir yetergi veriyor. Caizdir. Onun için sadakalar alani ve hafi verilir. Gece de gündüz verilir. Namazla böyle. Beş vakit namazı Cenab-ı Hak ezanla çağırtıyor. Davet ediyor Allah'sını mescidine. Koşarak gel ve bir huzuruna dur. Halka için yatarsan mürahi olur. Hak için secde et. Allah'a ki Allah'a kim secde Allah'a o tekarruf eder yaklaşır. Hak da ona yaklaşır. Zaten hak bize bizden yakındır da biz hakka uzağız. İki yakınlık bir olur vusat olur secdede anlayan iş. İş secdededir. O dağlardan yüce burnunu yere sürmeyince, aczını bilmeyince adam olamayız. Mutlaka Allah'a züceler ve tekaddes hazretinin huzurunda secdetmek lazımdır ki Hak bize bizden yakın, biz Hak'a uzağız, biz de Hak'a yaklaşalım. Geçiyoruz. Gene ümmeti i Muhammed'de hesapsızca hemde gidecekler vardır. Rabisi Hazreti Ömer İbni Hattab'dır radıyallahu anh. Bunlar gizli ibadetler Cenab-ı Hakk'a. Gizli ibadeler. Kendileri halka bildirmeyenler. Beş vakit namaz söyledik, onda rüya olmuyor. Gizli ibadet. İnsan sevgilisini aldı mı... Tenha yere gider. Ahbaviye baş kalır. Görüşmek için, görüşmek için. Sen de gecelere kalk. Teheccüh namazı kılmayan mümin namazın zevkini alamaz. Hatta bir mesele var. geçmeyelim Hazreti Ömer İbni Hattab zamanında bir kale alınmıyordu. Emir-i Mümin oraya geldi. Sordu askere. İçinizde teheccüh namazına kalkmayan var mı? dedi. Sahabeden birisi ben kalkmayırım ya Ömer deyince kalk akşam teheccühü kıl kalefet olur dedi o akşam teheccül kıldım diyor, sabahleyin kalefede diyor. Anlayana, kimin işi darsa, yolu kapalıysa, sıkındıysa, kazayı def eden, belayı defeden Resulü Resul-i Ekrem'e selam vermektir. Resulü i Ekrem'e salatü selam getirsin akşam sabah da. Kim istiyor Hazreti Peygamber'in sohbetinde oturmak? Resulü i Ekrem'e salatü selam okusun akşam sabah. Ona salatü selam okumak, belaları def eder, kazaları ref eder. Yarın yövmü kıyamette şunu da söyleyelim keseceğim sizi fazla yormayacağım. Dört soru sormayınca hiç kimse bir taraftan bir tarafa gidemez söylemişti ki az evvel bahsediyoruz hadis şerifte. şerifte. dinle. her imtihan soruları gizlidir. Hatta Teala'nın soruları aşikardır. Düşün bu alemden sorulara cevap hazırla. Ömrünü nerede yıprattın? Ömrünü nerede kocalttın? Nerede ihtiyaladın yani? Hangi yolda? Biraz gençlikte şöyle böyle bir şey yapalım. Hala saçın sakalın ağırmış. Hala Allah'a dönmedin. Meleki Möltür habercileri geldi sana. Ölümün habercileri geldi. Hala uslanmıyorsun. Anan gitti, baban gitti, komşun gitti, ahbabı yaranın gitti. Akın akın gidiyorlar. Hiç aklına gelmiyor Bugün gün sana gelecek sıra. Hala, hala nefsi emarının peşinde şehvetinin uşağı olmuşsun. Bırak bunları. Tövbe et. Allah'a rücu et. Allah'a rücu et. Ne işin var senin? Kahvede, de, efendim iskambil oynamakta, ya tablo oynamakta, bilmem ne oynamakta. işin? Ne işin var senin içkide, fışkıda? Semavate ardı sığmayan Allah kalbe sığdı. Nazar etti yani buraya. Tecelli etti. Buraya döktüğün içkiyi Allah'ın beytine döküyorsun demektir. Kâbetullah'a içki dökebilir misin? O İbrahim'in yaptığı bir binadır aleyhisselamın. Bu Allah'ın yaptığı binadır. Vücudun kıblesi kalptir. Beytullah'tır. Allah. Esas Beytullah'tır. Ne işin var öyle bir şeyle ben uğraşıyorsun? Ne buldun bundan? Allah'a isyandan ne buldun? Her isyan ettiğinde sabahleyin ondan bir, ondan sana bir şey geliyor. Bir ağırlık geliyor. Bir sıkıntı geliyor. Bir tane mi? Bin tane geliyor. Rabbine ibadet sabahin dinç kalkacaksın. Alışverişinde bereket göreceksin, memleketin talih edecek. Kullara, kullu, kullu, kullara kulluk etmeyi biliyorsun beş kuruş için. Allah'a kulluk yok mu? Başına takke giymek için takkiyi veren zaten secde ediyorsun, rüku ediyorsun, teşekkür ediyorsun. O takkiyi giymek için başlarına Allah'a teşekkür etmeyecek misin yani? Yok mu? Nasıl inkar edebilirsin bunu? Ömrünü nerede kocalttın? Soracaklar. Düşün. İsyanda mı? Hala diyor ki biraz daha sonra ben tövbe ederim diyor. Halak oldu diyor bu soruyu bırakanlar. Kim tövbeyi soruya bıraktı? O halak oldu kimse. Çünkü şeytanın öyle oyalar. Ha gün tövbe edeceğim, ha yarın tövbe edeceğim. Bir gün kapıya atsın, cansız tabut gelir. O korkuş melek de gelir. O korkunç melek iki türlüdür. Aşıkı maşuka iletir. Vusat vardır yani ölüm babunda Aşkan için, müminler için, salihler için, abidler için, veliler için. Vusat-ı cemal vardır. Ama asiler için korkunç, çok korkunç. Kafirler için çok korkunç ölü. Öldü, kurtuldu. Nerede kurtuldu? Ondan sonra iş başlıyor. Burada kurtuluyorsun dünyada. Çünkü Allah serbest bırakmış. İf-al-ü demiş. Sana irade verdim, akıl verdim, fikirlerini doğru gösterdim, yeni yol gösterdim. İşte senin de demiş burada. Öldü, kurtuldu ne kurtulması? Onun toru oluyor hadise. Ömrü nerede çürttün? Hiçbir ziruh, ruh sahibi bu surattan geçemez ya Rabbi. Hiçbir kimsenin de amalı salihati bu mizan dolduramaz dedi. İyi dinle. Baksana müjdeyi veriyorum. Hak Sübhanü ve Teala hazıdır buyuruki ya Davut bir peygamber göndereceğim ki onun nurunu celk ettim. İsmi Muhammed Mustafa'dır. Onun ümmetinden bir fert Hakkıyla yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse muhabbetle, aşk ile, vecl ile bir var ki ağızdan söylüyorsun azmalı Ağız der gibi falan. Öyle değil. Duyarak, severek, isteyerek Allah'a zikrediyorsun. İşte onları bu sırattan yıldırım gibi geçireceğimizdir Cenab-ı Mizan için de öyle söyledi. O mizana işte onlardan birisi benim rızayı şerifim için bir hurma verse fukaraya mizanını dolduracağımdı. Onun için Cenab-ı Hakk'ı hamzena edelim, bizi ümmet Muhammed'den halk etti. İkincisi gençliğini nerede yıplattın? Gençler, daima söylerim sizlere. Cenab-ı Hakk'ın sevgililerisiniz. Genç yaşında bir adam ibadet yaparsa, onun ibadeti 5 bin mumluk gibidir. Benim bir yaşlı adamın yanındaki yaptığı ibadet arasında. Benimki 25 beş mumluksa on iki bin mum gibidir. Çünkü neden? Onda dokuz başlı bir ejderha vardır içerisinde. Ona gen vurup da Hakk'a secde ederse o yücedir. Hatta resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana en karıb olanınız gençliğinizde ibadet edenlerdir diyor. Genç yaşında. Bir de aklını başına alıp tövbe edenler. Bir takım cehaletle uğraşmış sonra aklı başına eyvah ben ne yaptım demiş şimdiye kadar. Ben bunun için mi halk olundum buraya? İbrahim Eten bir şehirin peşine düşmüş. Bir avın peşine düşer, düşmüş kovalarken padişahtı bir zaman belih padişahı. Koşarken vurmak istediği av hayvanı geri dönmüş de İbrahim deme şöyle söylemiş. Ya İbrahim sen bunun için mi olduğunu demiş. Dünyada av vurmaya mı geldin yani. Halbuki senin vaziften Rabbül alemi ibadet ve taat. Sonra padişahlığı terk etmiş, gönül padişahı olmuş İbrahim Ethem Hazretleri. Üç, işittin ilimle ne amel ettin? Üçüncü soru. Dört, parayı nereden kazandın ve nereye sarf her imtihan soruları gizlidir. Hakkın imtihan sorusu aşikardır. Bu dört soruya cevabı hazırla. Ve aklını başına al. Tevbe istiğfar et. Hakka rücu eyle. Efendi elhamdülillah döndük. Bazı ibadet suretinde kabahatları vardır. Onlar da istiğfar eyle. Bazen ibadet suretinde kabahatlar olur. Onlar için de istiğfar et. Tekrar ediyorum. Ve Resul-i Ekrem'den arayı yani ruhunu Ruhu Muhammed'le aşina kılmaya çalış. Resul-i Ekrem'in sünnetini icra edenleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, baba evladın tanır gibi tanır. Unutma bunu sakın. Gene buyururlar ki, bir zaman gelir benim bir sünnetimi ihya eden, yüz şehit sevabına nail olur diyor Peygamberimiz. Bilmem, kendi durumuna bak, ona göre hareket et. Onun için bu kalbim temiz, bederim semiz, yani bunlar da fayda hayda vermez. Şeytanın yuvasıdır. Her mümine düşen mızı İslam beş yöğüne bina kılınmıştır. Tevhid, Resul-i tasdik, beş vakit namaz hem de vaktinde ve erkanına rağ edilerek hudu husu ile senede bir ay oruç, Allah'ı seviyorsan muhabbetin ziyade ise diğer günlerde de halk yerken sen yeme. O da gizli bir fazilettir ayrıyeten. Elhamdülillah bazı cevaatten konuşuyoruz da o kadar Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum yani. Geçen gün zaten görüştüğüm bir şey ikram ettim, kendisine yemedi. Ve savu Davut tutuyormuş. Dedim öğleden olursa ye dedim. Nafile orucu yenir dedim öğleden evvel. Ölden sonra yenmez dedim. Dedi ki efendi Savun Davut tutuyorum yersen nasıl yapayım dedi. Üst <gülüyor> seneden beri dedi. Ne demek Savun Davut biliyor musun? Bir gün yiyor bir gün bozuyor. Bir gün yiyor bir gün bozuyor. Ramazan'da her gün tutuyor ama. eyal musairede. Herkes oruç yerken o gün sen bazı nafile oruçlar... Allah olan aşkının ishalıdır. Yani insan sevgilisine bir gül götürür ya, onun gibidir o. Nevafil ibadet dağıt. Ve Cenab-ı Rasul Ekrem buyururlar ki, Cenab-ı Hak'tan rivayet ederek, Nevatil'e kulum bana öyle yaklaşır ki, yahut ben kuluma öyle yaklaşırım ki, onun gördüğü göz, ben, söylediği söz ben, tuttuğu el ben, yürü ben olur diyor Cenab-ı Allah. Nevafil Çünkü muhabbettir, aşktır. Bugün kadar kafi. Bilmiş olmuş ki yaptığımız etvarı ı harekat kaydoğulmuştur. Allah hiçbir şeyi unutmaz. Dört şey vardır ki bunlara sen de unutmaz. Unutmak şakavet alametidir. Yaptığın günahları unutursan şakıysın. Yaptığın hasenatı, yaptığın hasenatı unutmazsan yine şakıysın. Dinde kendinden mağduna, servette kendin mağdûne bakarsan şakıysın. Bunları terkelim. Yaptığın günahı unutma tövbe et Yaptığın hasenatı unut. Bil ki hak yaptırdı sana onu. Unut onu. Allah unutmaz. Dinde kendinden fazla yüksek olanlara bak ve orada orada ilerlemeye çalış. Dünya hususatında kendinden düşük olanlara bak. Bakarsan Allah aşık etmiş olursun. Kendinden malki bakarsan şaka, şaka olursun. Ev olmayan bir adam kira bulduysa ona şükretmelidir etmelidir. Ev bulamayanı görüp Allah'a aşık etmelidir. Neyse, geçiyoruz. Ya Rabbi şu günde buraya toplandık, senin rızayı şerifini tahsil etmek için. Biliyoruz ki Ya Rabbi sen bizi davet etmeseydin, kabul etmeseydin huzuruna biz gelemezdik. Sen davettin, biz senin davetine icare ettik, fakat huzuruna sen bizi aldın Ya Rabbi. Bizi daima ibadet ve taatınla zahirimizi süsle. Göynümüzü aşkın muhabbetinle tezyin et. Amin. Bizi kendine kulluğa, Habibi Muhammed'e, ümmetliğe layık kişi eyle. Suçlarımızı affet ve suçlarımızı setret. Dünyada yüzümüzün karısını yüzümüze vurmadığın gibi yövmü kıyamette bizi Enbiya Allah yanında rezil rüsva eyleme. Affınla tecelli eyle. Vatanımızı, milletimizi âli kıl. Ehli İslam'ı herhalde âli kıl Ya Rabbi. Ağız tadımızı giderme. Birimize haset ettirme. Aramıza fitne atma ya Rabbi. Tevhidle birleşelim. Habibinin civarında toplaşalım. Seninle sevişelim. Habibinle muhabbet edelim ya Rabbi. Allah'a bize ihsan ve inayet diyor. Allahu celle